Nəsə-mi spuni, n-ai c-o c-n s-a v-i Nəsə mənşoarə mərgein Sunan'ın Beriyanı Hazırlayan ve sunan, Muamber Ketencoğlu <Gülüyor>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 Değerli dostlar hepinize merhaba. Tuna'nın benim yanından Muammer Ketenci Olman. Sevgiler saygılar gönderiyorum sizlere. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve canlı olarak benimle birliktesiniz. Daha önce Facebook'tan duyurduğum üzere bugün Kuzey Bulgaristan'da dolaşacağız. Elimde iki tane albüm var. Birincisi Avrupa'da ARC adıyla bildiğimiz İngiltere kökenli bir firmanın yayını. Yine aslında bir spektrüm. Ee, ikincisi de 1990'ların sonunda yayınlanan ve Galina Durmuşlu İskan'ın bugünkü şarkıcı konuğumuzun, tabi albümleriyle konuk, geçen haftaki gibi telefonda konuk değil. 20 yıllık şarkı birikiminden bir Demet İşeren bir albüm ikincisi de. Yani bugün Kuzey Bulgaristan'ın en Bilinen, dünyaca en çok sevilen seslerinden birisi Galina Durmuşliska e, program boyunca değineceğimiz şarkıcı. Kuzey Bulgaristan'ın ve aslında e, Bulgar kozmopolitizminin e, çeşitli yanlarını gösteren şarkılar e, dinleteceğim sizlere. Dobruca bölgesinin temel olarak Kuzey Bulgaristan'da Dobruca bölgesinin şarkıları içinde e, yolculuk yapacağız. Az önce belki birçoğunuz şaşırdı e, çünkü program jenereğimizin bir bölümü olan şarkıyla başladık. Yana hasatta ya da yana e, haset ediyor diye çevirebileceğimiz bir şarkı e, Turnovo bölgesinden tam Dobruca bölgesinden değil Sofya'ya daha yakın e, Turnovo ya da Veliko Turnovo diye geçen bölgeden e, bir ağır havaydı. Bir hasat şarkısıydı adından da anlaşıldığına göre. Yana tabii bir kadın ismi. Yana hasatta şarkısından sonra bir şarkı daha dinleyip ondan sonra e, yavaş yavaş Galina Durmuş Liska'nın e, yaşamı üstüne aslında e, çok da derin olmayan bilgileri sizlerle paylaşayım. Çünkü e, albüm içlerinde genellikle e, biyografik bilgiler son derece... E, yetersiz konuyor. Onun yerine şarkıcıyı öven e, aslında dinlediğiniz zaman sizin rahatlıkla düşünebileceğiniz şeyleri oraya yazıyorlar. Boşu boşuna bana kalırsa. E, daha temel şeyleri e, yazmaları bence daha doğrudur ama bu genellikle böyle olmuyor. E, her kim duyduysa adını taşıyan bir parça bu. E, ustası e, en önemli ustası Galina Durmuş Niskan'ın büyük annesi. İşte bu da büyükannesinin düşünde gördüğü bir şarkı. Azıcık mistik ögeler taşıyor ama tipik bir Hristiyan şarkısı değil. Yani pagan ögelerde taşıyor tabii. Her kim ki duyduysa adını taşıyor ve dediğim gibi büyükannenin düşünde gördüğü ve daha sonradan Galina'ya söylediği bir şarkı bu. Galina Durmuş Liska'dan sizlere söz ediyorum ve e, İngiltere'de yayınlanmış, ARC firması tarafından yayınlanmış bu albümde e, çoğu eşliği Bulgaristan Radyo Televizyon e, Halk Müziği Orkestrası e, eşlik ediyor şarkıcıya Galina Durmuş Liska'ya e, Vedrina köyünde doğmuş dobruca kasabasına yakın e, ki Kuzey Bulgaristan'ın en önemli merkezlerinden biri e, Vedrina köyünde geçmiş çocukluğu aslında yaşamanın büyük bir bölümünü e, Dobruca şehrinde geçirmiş. Bir ayrıntıya değinmek gerekiyor burada. E, parantez açıp Dobruca bölgesi, Bulgaristan'ın Dobruca bölgesi ki e, Türklerin de e, yaşadığı bölgelerden biridir. E, özellikle son yüzyılda son 150 yılda çok yoğun göç almış e, çatışmalarla, çatışmalarla, e, Özellikle Osmanlı'nın son dönemindeki çatışmalarla, Balkan Savaşı'yla ya da daha önce Bulgaristan'ın bağımsızlığı dönemindeki çatışmalarla bağım, bağlı olarak pek çok göç almış. Türkiye'den, Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinden ve son olarak da Romanya'dan ve Moldova'dan pek çok göç almış. İşte Galina Durmuş Diska böyle bir kozmopolit ortamda. E, büyümüş e, Dobruca halk şarkılarının En önemli özelliği e, Bence basitliği, duruluğu Çok e, karmaşık şarkılar değiller Tabi uzun havalar hariç Uzun havalar e, doğaçlamaya çok yatkın olduğu için e, Onlar görece olarak karmaşık Ama e, uzun havalar dışındaki şarkılar Genellikle oldukça basit e, temalardır Az önce dinlediğimiz Ee, şarkıda olduğu gibi yani her kim duyduysa adlı şarkıda olduğu gibi ee, bir de başka bir tarafı var ee, orada albümün içinde özellikle belirtilmiş bu, bu Dobruca halk şarkılarının sözlerinde büyük bir şiirsellik olduğu belirtilmiş ee, dolayısıyla Bu tarafıyla da öne çıkmış bir e, müzik geleneği Dobruca. İşte e, bu şarkılarla büyümüş en önemli ustası büyük annesi, anneannesi. Ardından Vedrina Köy'ün kadınları tabii ki. E, ardından komşu köylerden birinden e, iki kız kardeşle tanışmış ki bunlar Romanya'dan e, göç etmişler. İşte orada e, Dobruca'nın kuzeyinden yani Romanya toprakları içinde kalan ...bölgesinden... ...Bulgar halk şarkıları konusunda... ...zaman içinde uzmanlaşma... ...gerçekleştirmiş... ...uzmanlaşma ortaya çıkarmış... ...şarkıcımız Galina Durmoş Liska... ...aynı zamanda da... ...Ukrayna'daki ve Moldova'daki... ...Bulgar azınlığın... ...şarkılarına büyük bir ilgi duymuş... ...oradan göçen... ...Bulgarlardan pek çok şarkı... ...derlemiş, toparlamış... ...ne zaman doğduğunu yazmıyorlar... Birçok hanımın e, bilgilerinde, biyografisinde yazmadığı gibi burada da yazmıyor ama e, yaşadığından eminim. Galina Durmuş Diska'nın çok özel bir durumu olmadıysa son yıllarda hep e, konser haberleri kulağıma gelmiştir. Şimdi dinleyeceğimiz parça e, aynı albümden yani İngiltere'de yayınla, yayınlanan seçkiden gelecek yine Ivan Dena'ya dedi ki Bu bir e, aşk şarkısı. Evet Galina Durmuşlu İskan'ın sesini paylaşıyorum sizlerle. Bugün Kuzey Bulgaristan'dan Dobruca'dan gelen bir şarkıcı. Şimdi çalacağım iki şarkıyı. Büyük müzisyen, kavalcı, Teodos İspasov eşliğinde söyleyecek Galina Durmuşlu İskan. Teodos İspasov kezlerce Türkiye'ye gelmiş. Çok önemli bir müzisyen, dahi dahiyane bir müzisyen, çoban kavalıyla harikalar yaratan. Ee, saf geneliksel müzikten caza kadar uzanan çok geniş bir e, skalada çerçevede ürünler ortaya koymuş. Ee, müthiş bir müzisyen. Ee, bundan sonraki iki şarkı da o eşlik edecek kendisine. Galina Durmuş Liska'ya. İlk dinleyeceğimiz parça Gudini Gudini yani yıllar yıllar ya da zor yıllar diye e, çevirebiliriz, çevirebiliriz Türkçe'ye. Bu tabi adından anlaşıldığı gibi çok hüzünlü bir şarkı. Çok klasik bir Kuzey Bulgaristan halk şarkısı. Bir uzun hava. Ee, ben de büyük bir zevkle çalıp çalıyorum bu parçayı. Zaman zaman enstrümantal çaldığım olur. Zaman zaman da e, toplumumuzda seslendiririz. Ee, Bulgarca iyi seslendiren şarkıcı arkadaşlarımızla sık sık çalışıyorum çünkü. E Bulgaristan'da da bu parçaı büyük bir zevkle icra ettiğim anda, anlaşıldığı anda büyük bir eee heyecanla insanlar eee alkışladılar. Yani çok önemli bir halk şarkısı, çok sevilen bir şarkı. Teodosi Spasov eşliğinde dinliyoruz. Godini Godini adlı bir uzun dinlettim. Teodosi Spasov eşliğinde Galina Durmuş Liska seslendirdi. Yine aynı albüme devam ediyorum. Ee, Helen Derede Çamaşır Yıkıyor adında bir parçamız var. Bu parça az önce söylediğim gibi Galina Durmuş Liska'nın uzmanlık alanlarından uzmanlık bölgelerinden birinden Moldova'dan geliyor. Bugün de aslında Moldova'da yaşayan bir Bulgar azınlık var. İşte o azınlığın türkülerinden biri. Helendere'de çamaşır yıkıyor ve yine e, Teodos Spasov'un kavala işliğinde ama farklı bir teknikle çalıyor kavala. <gülüyor> Ette Odis Spasov'un e, gayet sıra dışı düzenlemesiyle e, bu parçayı seslendirdiler. Moldova'dan değerlenmiş bir e, Bulgar halk şarkısıydı. Bulgar Hazırlığı'nın şarkılarından biriydi. Şimdi aynı CD'nin e, İngiltere'de yayınlanan sevdiği'nin ilk şarkısına geldi. Bu, bu şarkı epey meşhur bir uzun ova. E, 1999'da da yılın şarkısı olmuş. Günün halk şarkısı olmuş. Sabah Yıldızı Sabah Yıldızı Deniz'a yükseliyor ismini taşıyor ve Georgi Petkov şarkısı. Georgi Petro Petkov şarkısı. Ee, tabii ki Bulgaristan Ulusal Radyo Televizyon Halk Müziği Orkestrası eşliğinde sevilecek. Galina Durmuş Diska ee, Sabah Yıldızı Deniz'a yükseliyor. Evet, Sabah Yıldızı denizse Yükseliyor adlı şarkıyı dinledik. Programın bu ikinci bölümünde e, ikinci CD'ye geçiyorum. Galina Durmuş Liska'nın e, şarkılarını içeren. Bu şarkı Bulgaristan'da devlet firması ki artık ses seda çıkmıyor kendisinden uzun süredir. E, Binler Nedenler yüzünden artık yayın yapmıyor bu devlet firması. E, Gega tarafından yayınlanmış 90'lı yılların sonunda ve sanatçının 20 yıllık şarkı e, demetinden bir e, küçük seçki içeriyor. Bu albümden dinleyeceğimiz ilk parça dün gece Pınar'a gittim. Pınar'a gittim. Adlı şarkı dinledik. Galina Durmuşlu Iska'dan. Galina Durmuşlu Iska'yı diğer şarkıcılardan yani Bulgaristan'ın diğer şarkıcılarından ya da Kuzey Bulgaristan'daki pek çok e, tipik şarkıcıdan ayıran bir özellik var. E, Bulgar halk şarkıcıları genellikle yüksek partiden ve dilici bir e, üslupla seslendirirlerken e, Galina Durmuşlu Iska'nın sesi son derece yumuşak. En yüksek e, notayı ...icra ettiğinde bile son derece yumuşak çıkar... ...o bakımdan... E, ...atipik bir e, Bulgar sesi... yalnızca o bakımdan ama... E, ...başka bakımlardan değil... ...süslemeciliği olsun... ...şarkıya getirdiği yorum olsun... ...müthiş tabi... E, ...Kalya... ...ürünleri topladı... ...bu da bir hasat şarkısı... <gülüyor> Sırada bir uzun hava var. Galina durmuştu İskı'dan. Yanka anasına dedi ki, bu dedi ki kalıbı e, çok yaygındır. E, Bulgar halk şarkılarında. E, genellikle o şekilde başlar şarkılar Dumaş'ı. Yani dedi ki e, birisi birisine, anne kıza, işte anne oğluna, e, oğlan sevgilisine, işte e, bu tip E, i̇ki kişinin birbirine dedi, dedikleriyle e, yürür gider şarkı Yanka anasına dedi ki Sıradaki şarkımızın ismi Galina Durmuş Diska'dan 3 günlük acı ya da 3 günlük felaket. İngilizce'de tender sözcüğü kullanılmış. Daha uygun bir karşılık bulamadım doğrusu. Beş sekizlik bir şarkıydı. Şimdi ise gaydacı delikanlı hakkında, bir gayda çalan delikanlı hakkında şarkımız var. Galina Durmuşli İskı'da. delikanlı hakkında şarkıyı dinledik. Şimdi Ivan Donka ile konuşuyordu. Adında bir şarkımız var. dinleyeceğimiz şarkımızın ismi Ceviz Ağacı iyi yetişiyor ve yine galina durmuşluyuz ka durmuş Liska'ya ayırdığımız programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz parçamızın ismi Karasis çöktü. Evet, son şarkımız Galina Durmuşlu İskı'dan Bakire ormanda yolunu kaybetti diye başlıyor. Sonra ne oldu bilmiyorum doğrusu. Müzik <Gülüyor> Değerli dostlar, Kuzey Bulgaristan'ın Dobruca bölgesinden gelme ama e, çevresinin kozmopolit Bulgar halk şarkılarını son derece titizlikle derlemiş, toparlamış ve bize sunmuş büyük şarkıcı Galina Durmuş Liska'yı bugün sizlere anlattım. E, emeğe geçen sevgili Mahert'e teşekkürlerimi yolluyorum buradan ve tabii ki masanın başında kim var? Selahattin var. Selahattin'e de teşekkür ediyorum. Ayrıca... Program sonrasında 15 dakika telefonun başında olacağımı anımsatıyorum sizlere 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün facebooklardan ulaşmanız mümkün ve tabii ki sayfamdan ulaşmanız mümkün ayrıca gerek bu programı gerek bundan önceki programları tunanınberiyeni.blogspot.com'dan her istediğinizde dinlemeniz mümkün. Öümüzdeki hafta bayramda görüşmek üzere güzel bir hafta olsun hepinize <gülüyor>